Dünyada ve ülkemizde birçok ünlünün geçmişinde bir senden bir şey olmaz hikayesi saklı. Senden bir şey olmaz sözü, onların hayatlarında aşağılanma anlamından sıyrılarak adeta sihirli bir söze dönüşmüş. Müzikten spora, tiyatrodan aktörlüğe, bankenlikten iş dünyasına kadar birçok ünlüye şöhretin yolunu açan bu söz, kötü anlamının yanında yıldızlarını parlatmada da son derece etkili olmuş. Öyle ki bu sözü duymasalar ve hırs yapmasalar belki de bugün onları tanımıyorduk. Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu bugün ülkemizin en meşhur şarkıcılarından birisi. Peki 1975 yılındaki Haydi Şansım adlı 45'liği kaç tane satmış? Sıkı durun, sadece 50 tane. Zaten yakın çevresi albümü almış. Aksu okulunu bırakıp İzmir'den İstanbul'a gelmiş. Birçok ünlü sanatçı gibi un kapanında şirket şirket dolaşmış. Ancak bütün kapılar senden şarkıcı olmaz denilip yüzüne kapanmış. Dünyanın en ünlü faresinin yaratıcısı Walt Disney bile bu sözü duymuş. Walt Disney... Mikifare kahramanını çizip üne kavuşmadan önce 5 işten red cevabı almış ve Amerika'da bir gazetenin editörü onun resim kabiliyeti yok diye eleştirmiş. Disneyland'ı kurmadan önce de birkaç defa iflas etmiş ve sonunda bütün dünyaya kendini kabul ettirmiş. Otomotiv sektörünün kurucusu Henry Ford 1903 yılında bankaya kredi talebinde bulunmuş ancak red cevabı almış. Müdüre, ''Nasıl böyle büyük bir projeyi geri çevirebilirsiniz?'' deyince banka müdürü, ''Otomobil ancak geçici bir moda olabilir.'' cevabını vermiş. Ford ise bunun üzerine, ''Bir gün yollarda at arabalarının yerini otomobil alacak.'' demiş. Ford, hedefine ulaşmak için 5 kez iflas etmiş ve sayısız engellerle de karşılaşmış.